Beşinci kelime lehul hamdu yani bütün mevcudatta sebebi methü senâ olan kemalat onundur öyle ise hamd dahi ona aittir ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek methü senâ ona aittir çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medarı hamd olan her şey onundur ona aittir Evet. Ayatı Kur'aniyenin işaretiyle bütün mevcudattan daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamd-senaddır ki daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikatı tevhidi ispat eden bir bürhân-ı azama şöyle işaret ederiz ki şu kainata baktığımız vakit baistan şeklinde Sakfı ulvi yıldızlarla yaldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. İşte şu baistandaki muntazam nurani ecram-ı ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı süfliye, umûmen her biri lisan-ı mahsusiyle derler ki: Biz bir Kadir-i Zülcelal'in mucizât-ı kudretiyiz. Bir Halik-i Hakîm ve bir Sâni-i Kadir'in vahdetine şahadet ederiz. Ve şu bahçıvana alem içindeki küreyi arza bakıyoruz görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüzbinler süslü çiçekli nebatat tayifeleri onda serilmiş ve çeşit çeşit yüzbinler envâ-ı hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek sanî hakîmin sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve bahtaniyyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar, görürüz ki gayet derecede alimane, hakîmane, kerîmane, latifane, cemîlane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bilumum bir lisan ile ilan ederler ki, biz bir Rahman-ı ve bir Rahîm-i Zülkemalin muciznuma hediyeleriyiz, hayret numa ihsanlarıyız. İşte Bağistan-ı ecram ve mevcudat ve küre arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşcar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semerat, nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, ilan eder Derler ki bizim halikımız ve musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadirü'z-Zücelal Hakimi bi'l-misal Kerimi pürneval her şeye kadirdir hiçbir şey ona ağır gelmez hiçbir şey daire-i kudretinden hariç olamaz kudretine nisbeten zerreler yıldızlar birdir külli cüz'i kadar kolaydır cüz kül kadar kıymetlidir en büyük en küçük kadar kudretine nispeten rahattır, küçük büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatça bazı küçük büyükten daha büyüktür. Bütün mazideki acayib bir kudreti olan vukuat şahadet eder ki o kadiri mutlak, bütün istikbaldeki acayib bir imkanata muktedirdir. Dünü getiren yarını getirdiği gibi maziyi icat eden o zatı kadir istikbali dahi icat eder. Dünyayı yapan o sani hakim, hakîm, ahireti de yapar. Evet, mabudu bilhak yalnız o kadîr-i olduğu gibi, Mahmudu bil itlak yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi, hamdü senâ dahi ona hastır. Hiç mümkün müdür ki, semavat ve arzı halk eden bir sani hakim, hakîm, semavat ve arzın en mühim neticesi,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 şu ziy meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmeti bahiresini hiçe indirsin veyahut hut kudreti mutlakasını acze kalbettirsin veyahut ilmi muhitini cehle çevirsin yüz bin defa haşa hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makasıdır Rabbaniye'nin medarı olan ziy ve Ziyişur'un serfirazı olan nevi insanın mazhar olduğu nimetlere mukabil izzar ettikleri şükür ve ibadeti o saray kainatın saniinden başkasına gitsin ve o sani zülcelal o gayetül gaye olan şükür ve ibadeti başkalarına gitmesine müsaade etsin. Hem hiç mümkün müdür ki hatsiz ı nimetiyle kendini Ziyişurlara sevdirsin?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 çünkü sikke birdir. Hem elmaları icad eden kim ise, bütün dünyada medar rızk olan hububat ve semeratı halk eden yine odur. Demek en küçük cüz'i bir zihayata, en cüz'i bir nimeti veren, doğrudan doğruya kainatın hâlıkıdır ve Rezzak-ı Zülcelal'dir. Öyle ise şükür ve hamd, doğrudan doğruya ona aittir. Öyle ise hakikat-ı kâinat, daima hak lisanı ile der. له الحمد من كل احد من الازل الى الابد